ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhha ve kullu bir bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fî'nâr. Zebret kitabında Kitabü Cenayiz bölümündeyiz. Allah azze ve celle En'am suresi 162. ayetinde mealen şöyle buyurmuştur. De ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Kaf suresi 19. ayetinde bir gün ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ki, işte bu senin kaçıp durduğun şeydir. Mülk Suresi 2. ayetinde de şöyle buyuruyor mealen. Hanginizin daha güzel amel sahibi olduğunuzu denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. <gülüyor> Ölmekte olana tevhid kelimesinin telkin edilmesi. 450 olur? rivayet Yahya bin Talha Raymullah'tan. Ömer radıyallahu anh, Talha radıyallahu anh'ı üzgün bir halde gördü ve neyin var diye sordu. Talha radiyallahu dedi ki, Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyurduğunu işittim. Ben öyle sözler biliyorum ki, kul ölürken onu söylerse mutlaka rahatlar, rengi parlar ve varacağı yeri görür. Bu kelimenin ne olduğunu sormaya gücüm yettiği halde soramadım. Ömer radiyallahu dedi ki, Şüphesiz ben onun ne olduğunu biliyorum. Talha radiyallahu Nedir o dedi. Ömer radiyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip ölürken davet ettiği şeyden daha üstün bir söz biliyor musun? Talha radiyalan odur vallahi işte o dedi. Ömer radiyalan dedi ki o la ilahe illallah sözüdür. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Yala müsnedinde, Ziyav-i el-Muhtare'de, Ahmet bin Anbel, İbni İbdan, Hakim, İbni Mace, sünnel Kübrada, Nesai, Taberani, Emalisinde, Mehamili, Heysem'in Kuleyt eşhaşi Müsned'inde, Ebu Yala Mucem'inde, Bezzar, Ebu tarihi Tarihi'nde ve Marifetü's-Sahabe'de, İbnü İbnü'l-Arabi Mucem'inde, İbn Sakir Tarihi'nde, Elbani Ahkamü'l-Cenaiz'de tarih etmişlerdir. Bu ölü, ölmek üzere olanlara tevhid kelimesinin telkin edilmesi hakkında Ömer radıyallahu anh'ın bir ihtiadı i̇şte yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam e, kişi ölürken söylerse mutlaka e, rahatlar, rengi parlar ve varacağı yeri görür diye bildirmiş. Ama bu sözün ne olduğunu Talha radıyallah'tan duymamış. Ömer anh da ben o sözün ne olduğunu biliyorum diyerek bunu söylüyor. Saygıde müslim'de Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri radıyallah'tan gelen rivayetlerde "Laqinu nevtaakum la ilah veya "Kavlu la ilah illallah" şekilde e, rivayet sabit olmuştur. Yani ölmekte olanlarınıza La İlahe sözünü telkin edin. Bazılar tabi e, buradaki mevtakın sözünü ölmüş olanlar şeklinde e, tevli ederek kabirde telkin yapıyorlar ki Arap dilinde mevta sözüyle ölmekte olan kimse de kastedilir. Zaten kişi öldükten sonra La İlahe demesinin ona herhangi bir faydası olmaz. Çünkü amel defteri kapanmıştır. Ölüm anında La İlahe diyen cennete girer. Muaz bin Cebel 451 rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölüm anında ihlas ile La İlahe illallah. Allah'tan başka ibadet-i ilah yoktur diyen cennete girer. Bunu Ab bin Hümeyd, ve Taberani, Bukhari ve Müslümin şartlarına göre sahip bir İsnat'la rivayet etmişlerdir. Ölürken alnın terlemesi iman alametidir. 452 numaralı no rivayet. Abdullah bin Burayda Rahimullah dedi ki, Burayda bin Husayb el-Eslemi, Horasan'da ölmekte olan bir adamın yanına girdi. Alnının terlediğini görünce, Burayda Rahimullah dedi ki, Allahu Ekber, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitti. Muhakkak ki mümin alnı terleyerek ölür. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Davudet Tayalisi, Nesai, İbn-i Ban, Hakim, Ahmet, Tirmizi, İbn-i Mace, hakim Tirmizi, nevadür Usul'de, Ebu Naim Hilyat-ül Evliya'da, Beyhak-i İman'da rivayet etmişlerdir. Şeyh Muhbilsay-ül Müsned'de sahihlemiştir. Sevdiklerinden ayrılmaktan dolayı isyan etmeksizin ağlamak. 453 oğlu no rivayet Enes bin Malik Radyolant'ta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girdiği gün oradaki her şey aydınlandı. Vefat ettiği gün ise oradaki her şey karanlıklaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ellerimizle defnederken ondan ayrıldığımız için kalbimiz bunu kabullenemiyordu. Bu hadis-i müslümin şartına göredir, Tirmizi, i̇bn İbban, Hakim, Ahmet, Ziyav-i El-Muhtarede, İbn-i Mace, Ab bin Hümeyt, Şerh-i Begavi, Ebu Yala, Bezzar, Tarihinde Hatip, Nevadül Resulü Hakim-i Tirmizi ve İbni Bişeybe rivayet etmişlerdir. 454 mal rivayet, Abdullah bin Mesud radıyalland dedi ki, Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ın öldürüldüğü zaman, Usame radıyalland, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmekte gecikti. Sonra geldi ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin önünde durdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaş aktı. Göz yaşları dinince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, yanımıza gelmekte neden geciktin? Sonra da gelip bizi hüzünlendirdin. Ertesi gün Usame radıyallahu tekrar geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun geldiğini görünce ona şöyle dedi. Dün karşılaştığım gibi bugün de seninle aynı şekilde karşılaşıyorum. Selam. Usame radıyallahu yaklaşınca gözleri yaşardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ağladı. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Abdurrezzak, Ahmet bin Meni'nin müsnedinden naklen İbn-i Hacer Metalübül bu sayıda ithafta. İbnü'l-Bişeybe, Ahmed Fadailü's Sahabe'de, İbn Sa'd Tabakat'ta rivayet etmişler. Mukbil bin Hadi Camiu's Sahih'te tahric etmiştir. Burada Zeyd bin Harise radıyallahu anhu, Usame bin Zeyd'in e, babası. E, evet, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gözlerinden yaşakmıştır. fakat e, bu konuda Allah'ın gazabını çekecek herhangi bir söz eee Ağıt yakma gibi durum söz konusu olmadıkça ölen kimse için ağlamanın caiz oldu anlaşılmakta. Ölüye ağıt için yardımlaşmak ve kabirlerin yanında kurban kesmek. 455 nol rivayet Enes bin Malik radiyaland'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan ağıt yakmamak üzere biyat aldı. Kadınlar dediler ki, ey Allah'ın Resulü, kadınlar cahiliyede ağıt yakma konusunda birbirlerine yardıma giderlerdi. İslam'da da bunu yapabilir miyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam'da ağıt için yardımlaşma yoktur. İslam'da şigar yani takas nikahı yoktur. İslam'da kabirlerin yanında kurban kesmek yoktur. İslam'da celep ve cenep de yoktur. Yağma yapan bizden değildir. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Abd bin Hümeyt, İbn-i Ziyal Muqdis el-Muhtare'de, Ahmet bin Anbel, Abdurrazzak, Nesai Bezzar ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Ağıt yakanlar sebebiyle ölünün azap görmesi. 456 Noğlu rivayet. Abdullah bin Ömer radıyallanmadan Ömer radıyallan dedi ki bana bir tabip gönderin de şu yarama bir baksın. Bedevilerden bir tabibin gelmesi için adam gönderdiler. Tabip Ömer radıyallan ne biz içirdi. Yani hoşaf içirdi. Ne biz onun göbeğinin altındaki yarasından çıktı ve kana benziyordu. Bunun üzerine Ensar'dan muavi oğullarından olan başka bir tabip çağırdım. O da ona süt içirdi. Süt onun yarasından beyaz pelte şeklinde çıktı. Tabip ona, ey müminlerin emiri, vasiyetini yap dedi. Ömer radıyalan ona, Muaviye oğullarından olan kişi doğru söyledi. Eğer başka bir şey söyleseydin seni yalanlardım dedi. Halk bunu duyunca ağlamaya başladı. Ömer radıyalan dedi ki, bizim üzerimize ağlamayın. Kim ağlayacaksa çıksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne söylediğini işitmediniz mi? O şöyle buyurmuştur. Ölü yakınlarının kendisine ağlaması sebebiyle azap görür. Salim dedi ki, bundan dolayı Abdullah bin Ömer radıyalanma, Çocuğu veya başka bir ölüsü için ağlayan kimsenin yanında durmazdı. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet İbn-i Saad tabakatında, Taberani İbn-i elahat Asım el-Ahad vel-Mesani'de rivayet etmişler. Elbani i̇rbal el Gali'yi tarih etmiştir. Ölüye ağlama meselesi, yani bu konuda yasak olan, e, kadere isyan içerikli, sabırsızlık manasına gelen ağıt yakmalar bunlar yasak. Bunun, e, Burası kesin. Fakat e, kendisinden sonra yakınların alamaz sebebiyle ölün neden azap görür? Bu konuda sahabe arasında bazı ihtilaflı e, görüşler olmuştur. Mesela Ayşe Radyalan, e, hiç kimse başkasının günah sebebiyle e, sorumlu tutulmaz diyerek e, böyle bir şeyin olamayacağını söyler. Ömer Radyalan da bu hadise dayanarak, yani ölü yakınların kendisine alamaz sebebiyle azap görür hadisinden dolayı yakınların alamaz sebebiyle ölünün azap göreceğini, e, savunur. Burada Allahu Alem, yani yapılan bu hadislere yapılan şerhlerde şu söylenmiştir. Yani kişi e, birincisi eğer kendisi vasiyet etmişse, yani benim arkamdan ağlayın, mersiye yapın şeklinde, ağıt yakın diye e, bir şey yapmışsa, bu ağıttan kendi amelinin neticesi olduğu için azap görür. Birinci görür. Birinci izah tarzı bu. İkincisi, bazı rivayetlerde e, ölümlerinden sonra rüyada görülen bazı salihlerin e, durumu sorulunca arkamdan yapılan ağıtlar sebebiyle e, bana sen böyle misin, sen böyle misin diye vuruldu dedikleri e, nakledilmiştir. Yani e, kişiyi mesela e, hayatındayken olmadığı şekilde aşırı bir şekilde öme, yani abartılı bir şekilde öme Yapıldığı zaman yakınlar tarafından senin hakkında böyle böyle diyorlar. Sen böyle miydin? Halbuki böyle değildin. Yani bir çeşit e, yaptığı riyakarlık mı? Artık e, nasıl bir şeyse göründüğü gibi olmaması mı? Bununla alakalandırarak bu tip açıklamalar yapılmıştır. Biz bu hadise tabi geldiği gibi iman ediyoruz. Yani ölü yakınlarının kendisine alamaz sebebiyle azap görür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam madem böyle buyurmuş... E, böyle bir şey söz konusu olabilir yani e, burada demek ki öle ölmek üzere olan kişinin Ebu Musel Eşarradılan yaptığı gibi yakınlarına bunu sıkı sıkı tembihlemesi yani vasiyetinde belirtmesi gerekiyor yani ben arkamdan ağıt yapmayın ağlama yapmayın e, Allah Resulü Aleyhissalatüssam şöyle şöyle yapanlara lanet etti diyerek e, bunları yasakladığını bildiriyor demek ki e, Kişi böyle bir vasiyet yaparsa en azından belki bundan kurtulur. Yani kendi üzerinden sorumluluğu atar. Şehitlerin cenazesi yıkanmaz. 457 ne rivayet. Cabir bin Abdillah radiyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da öldürülenler hakkında buyurdu ki Onları yıkamayın. Zira her bir yara veya akan her kan kıyamet günde bir misk olacaktır. Üzerlerine cenaze namazı da kılmayın. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet ve İbnülcat Müsnedinde rivayet etmişlerdir. 458 nol rivayet. Enes bin Malik Radyant dedi ki, Uhud şehitleri yıkanmadı ve kanlarıyla gömüldüler. Üzerlerine cenaze namazı da kılınmadı. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Hakim Ebu Davud, Şerhumuşkillâhsarda tahavi ve Şerhunânlâhsarda yine tahavi, Dârekutnî ve Behaki rivayet etmişlerdir. Kefeni güzel yapmak. 459 nol rivayet. Cabir bin Abdillah radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işti. Biriniz kardeşini kefenlediği zaman kefenini gücü yettiğince güzel yapsın. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ahmet ve Ebu Yala rivayet etmişlerdir. Cenazeyi tütsülemek 460 nol rivayet Cabir radiyalan. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölüyü tütsülediğiniz zaman tek sayıda yapın. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu Yala hakim İbn İbn Ahmed, İbn-i, İbni Şeybe ve Behaki rivayet etmişlerdir. Kefenin beyaz renkte olması 461 no'lu rivayet İbn Abbas radıyallahudan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beyaz elbisenizden giyinin. Zira o en hayırlı elbisenizdir. Üllerinizde onunla kefenleyin. Şüphesiz sürmelerinizin en hayırlısı ismittir. Gözü parlatır ve kirpik bitirir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu Davud, i̇bn İbn İbdan, Hakim, Ziyav-ı muhtarede Ahmet, Tirmizi, İbn-i Mace, Hümeydi, Ebu Yala, Bezar, Taberani, Kebir'de ve Efsat'ta ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Mukbil bin Hadisayül Müsnet'te tarcih etmiştir. Cenaze işlerini üstlenmenin sevabı. 462'nin olur rivayet. Ebu Rafi radiyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir ölüyü yıkar da onun kusurunu gizlerse, o Kırk defa bağışlanır. Kim ölü için bir kabir kazar da onu kabrine yerleştirirse sanki onu kıyamet gününe kadar bir meskene, bir eve yerleştirmiş gibi ecir alır. Kim bir ölüyü kefenlerse Allah onu cennet ipekleriyle giydirir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu Ali Es-Saffar, hadis Abbas et-Terkufi'de, Hakim, Taberani, İsmail el-Esbehani et-Tergib'de, Beyhaki, Sünen'de ve Şuab'da ve bir de Kitab-ül Adab'da rivayet etmiştir. Cenaze namazı 463 ne olur rivayet? Ebu Umami İbni Seyil bin Huneyf radıyallahu anh'ta. Cenaze namazında sünnet olan ilk tekbirde Fatiha'yı gizli okumak, sonra üç tekbir alıp sonuncusunda selam vermektir. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Nesai, Zeyal-i muhtarede Şafii Müsned'inde, Hakim, Taberani Müsned'i Şami'inde, Tahavi Şerhumuşkilli Hasar'da, İbna Azmel Muhalla'da, İbna Sakir tarihinde ve beyhaki ı Sünnen'de rivayet ettiler. Elbani-i Galil'de etmiştir. 464 nol rivayet. Yine Ebu Umame bin Seyil bin Huneyf radıyallahu anh. Said bin el Müseyyeb'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Cenaze namazında sünnet olan, tekbir alıp Ümmül Kur'an'ı yani Fatiha suresini okuman, sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat etmen, sonra ölü için samimiyetle dua etmen ve sadece ilk tekbirde Kur'an okuman, sonra içinden sahna selam vermendir. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-ül Carut Munteka'da Abdurrezzak, İbn-i Şeybe, El-Muhallada i̇bn Nazım, İbn-ül Münzir, El-Efsat'ta rivayet etmişlerdir. Elban İrval-ül tercih etmiştir. Kendi ülkesinde cenaze namazı kılınmayan kimse için kıyaben cenaze namazı kılmak. 465 nol rivayet. Huzeyfe bin Esid Radyaland'dan Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam sahabenin yanına çıktı ve buyurdu ki, Ülkenizden başka yerde ölen kardeşiniz için cenaze namazını kılın. Dediler ki o kimdir ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi buyurdu. Bunun üzerine kalkıp safa durdular. Necaşi kendisinin yanına sığınan Müslümanlara güzel davranmıştı. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i Kani, Mucem-i sahabede, Bukhara tarihül kebirde, Tayallisi, Ahmet, i̇bn Mace, Taberani, İbn-i Haytheme tarihinde... Hatip tarihinde Kadül Maristan Meşehası'nda rivayet etmişler. Elbani İrva'yı Galil'de Şeyh Muhbil Camii Said'de sayı olduğunu belirtmişlerdir. Tevhid ehlinden 100 kişinin cenaze namazını kıldığı kimse bağışlanır. 466'ın oldu rivayet. Ebu Hureyli Radiyaland'da Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam buyurdu ki, Kimin üzerine Müslümanlardan 100 kişi cenaze namazı kılarsa bağışlanır. Bu hadis Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. ebul Hasan el Hakkari Hediyetül tul Emvat'te i̇bn Mace, Nesai Cüzün Fihi Meclisan'da, i̇bn Arabi Muceminde, Taha-ı Şer'i Muşkilli Asar'da, İbn-i Münzir Elevsat'ta, İspan'da, Beyhak-i İman'da, i̇bn Asakir Sakir Tarihinde ve Taziyetul Müslim'de rivayet etmişlerdir. Şeyh Mukbil, Cami-i sayı olduğunu belirtmiştir. Cenaze namazında imamlara uymak, 467 olur rivayet? Abdullah bin Makil Raymullah dedi ki, Al bin Ebi Talip Huneyf Radyalan'ın cenaze namazını kıldırdı ve altı tekbir aldı. Sonra bize döndü ve o Bedir asabındandır dedi. Şabi dedi ki, Alkame Şam'dan yanımıza geldi ve İbn Mesud Radyalan'a dedi ki, Şam'daki kardeşlerin cenazelerine beş tekbir getiriyorlar. Bize bir vakit belirleseniz de onda size tabi olsak olmaz mı? Abdullah bin Mesud Radyalan bir süre başını çevirdi sonra dedi ki, Cenazelerine bakın ve onların üzerine imamlarınızın getirdiği şekilde tekbir getirin. Vakit veya sayı belirleme yoktur. Bu eser Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. İbn-i Azm el-Muhallâ'da Abdurrazzak Musannef'inde rivayet etmiştir. Elban-ı Ahkamlı tercih etmiştir. Yani Nebi ve Vesselam'dan bu konuda sayıyla vakitte bir sınırlama söz konusu değil. Nitekim kendisinde farklı sayılarda tekbir aldığına dair rivayetler gelmiştir. Yani burada imam kaç tekbir alıyorsa cemaatin ona uyması gerekir. Cenaze namazının vakti 468 olur rivayet. Muhammed bin Ebi Harmele rahimullah'tan Zeynep bin Ebi Seleme vefat etti ve Medine'nin emiri Tarık idi. Onun cenaze namazından sonra getirildi. Onun cenazesi sabah namazından sonra getirildi ve Bakiye konuldu. Tarık sabah namazını alacakaranlıkta kıldırmıştı. Abdullah bin Ömer radıyallahından ailesine şöyle dediğini işitti. Ya cenaze namazını şimdi kılarsınız ya da güneş yükselinceye kadar beklersiniz. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Malik Muatta'da, i̇bn Sad Tabakat'ta, Taha-ı Şerh-ı muşkül i̇bn Sakir tarihte ve beyhak de Sünnen'de rivayet ettiler. Elban-ı cenazede tarihç etti. Yani e, kerahat vakitlerinde cenaze namazı da kılmaz. Evet, belli bir vakti yoktur ama kerahat vakitlerinde bir namaz olduğu için e, cenaze namazı veya herhangi bir namaz kılınmaz. Cenaze namazında safların şekli 469 nolu rivayet. Nafi Rahimullah dedi ki, İbn Ömer radıyallahu anh'a 9 cenazeye birden namaz kıldı. Erkekleri imamın önüne doğru, kadınları ise onların arkasına kıble tarafına koydu ve onları tek sıra halinde dizdi. Ali radıyallahu kızı Ümmü Gülsüm, Ömer bin Hattab radıyallahu karısı ve Zeyd adındaki oğlunun cenazesini de koydu. O gün imam Said bin el-As idi. Cemaat içerisinde İbn Abbas, Ebu Reyre, Ebu Said ve Ebu Kader radiyallahu anh'ın da vardı. Çocuk cenazesi hemen imamın önüne kondu. Adamın biri, bu şekli beğenmedim dedi. O esnada İbn Abbas, Ebu Reyre, Ebu Said ve Ebu Kader radiyallahu anh'a baktım ve nedir bu durum diye sordum. Onlar bu sünnettir dediler. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Abdur Rezak, İbnül Cavrut el Munteka'da, İmam Malik Muatta'da, Nesai, Darekutni, İbnül Münzir, Evsat'ta, Muhammed bin Şeybani el Asarda Beyhaki Sünnen'de rivayet etmişlerdir. Elbani Ahkamül Cenayiz'de Şeyh Mukbil sayılmış nette tarcih etmişlerdir. Kadınların cenaze namazına katılmaları. 470 ne olur rivayet. Abdullah bin Ebi Talha radiyallahu anh'den Ebu Talha radiyallahu anh oğlu Umeyr vefat ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve onlara evlerinde cenaze namazı kıldırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öne geçti. Arkasında Ebu Talha radıyallahu anh, ve onun arkasında da Ümmü Süleym radıyallahu anh, saf tuttular. Yanlarında başka kimse yoktu. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Hakim, Taberani, Şerhumani Lasar'da, Tahavi, Sünen'de beyhak rivayetler, Elbani Ahkamül Cenaze'de tahric etti. Evet, burada birincisi e, cenazenin evde Kılınmasının e, caiz olduğunu anlıyoruz. İkincisi, safların ne şekilde olacak? Yani önde e, imam, ar imamın arkasında büyükler, sonra çocuk, sonra... Evet, burada çocuk zikredilmiyor. Ama en, en arkada kadınlar geçiyor. Burada Ümmü Süleym radyalarına tek başına kadın olduğu için, yani... E, ve bu talha tek saf oluyor. Onun arkasında Ömür Süleym tek saf oluyor. Bunlar yan yana durmazlar. Aynı hizada durmalar yasaklanmıştır çünkü. Eğer e, daha önce geçtiği gibi bir mani sebebiyle evin darlığı, yerin darlığı gibi bir sebep varsa araya bir perde örtü koyup o zaman kadınla erkek yan yana durabilir. Onun dışında kadınla erkek yan yana duramaz. E, yani cinslerin farklılığı sebebiyle, yani erkek ve kadın cinsi olmaz sebebiyle e, tek kişinin saf tutması bu durumda caizdir. E, evet, burada Ümmü Süleym cenaze namazına katılmış. Bu da kadınların cenaze namazı kılabilmelerinin meşru olduğunu gösteriyor. Cenaze namazında okunacak dua, 471 Nual rivayet.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 Bu hadis şartına göredir. İbn-i Mace, İbn-i Hakim, Ahmet, Nesai-i Kübra'da, Ebu Davud, Ebu Yala, Bezzar, Beyhaki rivayet etmişlerdir. Elban-ı Hikam-ı Cenayiz'de tahric etmiştir. <gülüyor> 470 genel rivayet Ebu Said el-Makburi Rahimullah'tan. O Ebu Hureyre radıyallarına cenaze namazına nasıl dua ettiğini sorunca Ebu Hureyre radıyallar şöyle demiş. Allah'a yemin olsun bunu sana anlatacağım. Cenazenin çıktığı evinden itibaren ona refakat ederim. Yani cenaze yürüyüşü. O musallaya konunca tekbir alırım. Allah'a ham ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getiririm. Daha sonra şu duayı okurum. Allah'ım o senin kulundur. Kulunun ve cariyenin oğullarıdır. Senden başka ibadete layık hak ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senin kulun ve Rasulün olduğuna şehadet ederim. Sen onun durumunu daha iyi bilirsin. Allah'ım eğer o iyi bir kimse ise iyiliğini artır, kötü kimse ise kötülüklerini affet. Allah'ım onun necrinden bizi mahrum bırakma, ondan sonra bizi saptırma. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Malik Muhatta İbn-i İbdan, Begavşer-i Sünnet'e İbn-i Şeybe, Elevsa'da i̇bn Münzir rivayet etmişler. Elbani Fadlus Salat'ta tahric etmiştir. Cenaze namazında elleri kaldırmak, 473' olur rivayet. Nafir Aymullah dedi ki, İbn-i Ömer radyalanma cenaze namazında her tekbirde ellerini kaldırırdı. Yine farz namazlarda iki rekatten kalktığında da ellerini kaldırırdı. Bu eser Buhari i şartlarına göredir. Buhari Kurratul Aynayn Biref İl Yede'nde, İbn-i Şeybe, i̇bn Münzir-i Lefsat'ta rivayet etmiştir. Elbani Ahkam-ı Cenaze'de tarcih etmiştir. Cenazenin önünden ve arkasından yürümek. 474 nol rivayet, Enes bin Melek ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radiyalan ve Ömer radiyalan cenazenin önünden de arkasından da yürürlerdi. Bu hadis Bukhara ve Müslüm şartlarına göredir. Taha ve Şerhumen el İbn Abdilber et rivayet etmişlerdir. Elbani ahkamlı cenazede tacir etmiştir. 475 nol rivayet, İbn Ömer radiyalanmadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radiyalan ve Ömer radiyalan cenazenin önünde yürürlerdi. Ebu Radi el-Kilai el-Müselselat'ta, Tayalisi İbn İban, Tirmizi, Ebu Yala, Taberani, Humeydi, Ebu Naym Milletü'l-Evliada, İbnü'l-Mukri Müceminde, Tahavi Şerhü'n-Nasır'da, İbn, Mukri, Taha Şerümen, İbn Şahin Nasihü'l-Hadis'te, Buhaki Sünen'inde, İbn Asakir Tarihinde, Fahdani el-Ucale'de, İbnaki ile Fevaidü'l-Celil'le de tercüme etmişlerdir. Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Cenaze geçerken Ayağa kalkmak. 476 nol rivayet Ebu Miclez Rahimullah dedi ki, İbn Abbas ve Hasan bin Ali radıyallahu anh'un yanlarından bir cenaze geçince biri kalktı, diğeri oturdu. Ayağa kalkan oturana dedi ki, Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cenaze için ayağa kalktığını biliyorum. Oturan da dedi ki, Kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cenaze geçerken oturduğunu biliyorum. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Nesai, El-Muhtarid Ece'l-Makdis'i Ahmet, Abdur-Rezak ve Taber'an rivayet etmişlerdir. 477 ne rivayet? Abdurrahman bin Yakub el-Medeni Raymullah dedi ki, Mervan bin el-Hakem'in kıldırdığı bir cenaze namazına katıldı. Ebu Rere Radiyaland Mervan ile beraberdi. Kabristan'a geldikleri zaman ikisi de oturdular. Ebu Said Radyalan geldi ve Mervan'a bana elini göster dedi. O da elini verince kalk dedi. O da kalktı. Mervan beni neden kaldırdın dedi. Ebu Said Radyalan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze gördüğü zaman o götürülene kadar ayakta durur ve şöyle derdi. Muhakkak ölümün bir korkusu vardır. Ebu Hureyre de bunu biliyor. Bunun üzerine Mervan, Ebu Hureyre Radyalanhe dediği gibi mi dedi? O da evet dedi. Mervan, bana bunu neden haber vermedin dedi. Ebu Hureyre Radyalan dedi ki, sen imam idin, oturdun, ben de sana uydum. Mervan dedi ki, bir şey gördüğün zaman bana bildir. Bu hadis Müslim'in şardına göredir. Taberi-i Asar'da, hakim Ebu Yala Ali bin Hücür, hadisi İsmail bin Cafer'de rivayet etmiştir. Elbani da tercih etmiştir. Yani... E, Cenaze geçerken oturmak da kalkmak da meşru olduğu için burada Ebu Hürer radıyallahu e, Mervan oturunca, imam oturunca, o da onunla beraber oturuyor. E, fakat Ebu Said el-Hudri radıyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın cenaze geçerken ayağa kalktığını gördüğünden onu kaldırıyor ve Ebu Hürer de bunu biliyor yani buna da şahit diyor. Her ikisi de caiz olan şeylerdir. Cenazeyi binekli olarak takip etmek, 478 numaralı rivayet, Sevban Radyalan'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze ile yürürken ona bir binek getirildi. O ona binmedi, dönerken bineğe bindi. Bunun sebebi sorunca şöyle buyurdu. Muhakkak ki melekler yürüyorlardı. Onlar yürürken bineğe binecek değildim. Onlar giderlerken bineğe bindim. Bu hadis Bukhari ve Müslümin Şartan'a göredir. Ebu Davud, Hakim, hakir rivayet etmişler. Eldan-ı Ahkamül Cenayiz'de tahric etmiştir. Borçlu olarak ölen kimsenin cenaze namazını kılmak 479 noldu rivayet. Cabir bin Abdillah radiyalanmadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem borçlu halde ölen kimsenin cenaze namazını kılmazdı. Bir cenaze getirilince üzerinde borç var mıydı diye sordu. Evet iki dinar borcu vardı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşınızın namazını kılın buyurdu. Ebu Katade radiyalan o iki dinar borcu ben üstleniyorum onun namazını kıldır ey Allah'ın deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun namazını kıldı. Allah Azze ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve selleme fetih nasip edince şöyle buyurdu. Ben her mümine nefsinden daha yakınım. Kim geride bir borç bıraktıysa o benim üzerimedir. Mal bıraktıysa o da varislerindir. Bu hadis Bukhar ve Müslümin şartlarına güredir. İbnül Carut, Ahmet, İbn-i İbban, Nesai, Ebu Davud, Abdül Rezak, Ab bin Hümeyt ve Beyhak rivayet etmişler. Elbani İrval-Gal'de taric etmiştir. Yani fetihle Müslümanlar zenginleşince Beytul Malin devlet e Ara şey, hazinesi zenginleşince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan sonra ölenlerin velisi benim yani kimin borcu varsa onu devlet üstleniyor demiştir. Bıraktığı mal da varislerindir. Yani ona devlet konmuyor ama malı varislerinin fakat borcu devletin üzerinedir. Bunu bildiriyor. Daha öncekinde ise yani bu fetihten önceki bir durum yani borçlu olarak öleni artık Müslümanlardan üstlenen varsa Üstleniyor. Üstlenen yoksa imam, yani yönetici, devlet yöneticisi onun cenaze namazını kıldırmaz ama diğer Müslümanlar kılarlar. Bu, borçlanmaktan, yani kul haklarından vebale girmekten sakındırmak için bir uygulama. 480 ne Rivayet. Ebu Hureyre Radyalama dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an hakkında tartışmak bir küfürdür. Yine şöyle buyurdu. Müminin canı üzerinde borç bulunduğu sürece asıl haldedir. Bu hadis Bukhar'ın şartına göredir. i̇bn İbban'ın tarihi Buhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Ee, bunu Ebu İsak el-Askeri Müsnedü Ebi Hireyre'de, Tayalisi i̇bn İbban, Hakim, Ahmet, Tirmizi, i̇bn Mace, Darimi, i̇bn Bişran, Emal'de, Bezzar, Ebu Yala, Taberani mucem Sahir'de, Ebu Naim Hilyetül Evliya'da, Hatip, Telhisül Müteşabih'de, Kudayi Müsnedü Şeab'da, Beyhaki Veşvab ve Veşvabül İman'da ve İsbat azab-ı kabirde Esbani et rivayet etmişlerdir. Fasık kimsenin cenaze namazını kılmak 481 numaralı rivayet Ebu Katade radıyallah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazeye çağrıldığı zaman ölen kimse hakkında sorardı. Eğer onu hayırla överlerse kalkar ve cenaze namazını kıldırırdı. Başka türlü söylerlerse, diğer rivayette onu kötülükle anarlarsa ailesine bu sizin meseleleriniz der ve onun namazını kılmazdı. Bu hadis Bukhara ve Müslüman şartlarına göredir. Abdin Hümeyt, Ahmet, İbn-i İbban, Haris bin Ebi Usame hakim rivayet etmiştir. Elban Ahkamül Cenayiz'de, Şeyh Mukbir'de, Sayül Müsnett'te tahric etmiştir. Düşük çocuğa cenaze namazı kılınması 482. olur. rivayet. Mughira bin Şube radiyalandı'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Binekli cenazenin arkasında gider, yaya olanlar cenazenin yakınında yani yanlarında, Arkasından, önünden, sağından ve solundan yürürler. Düşük çocuğa cenaze namazı kılınır ve ana babasına bağışlanma ve rahmet ile dua edilir. Bu hadis Bukhari'nin şartına göredir. Ebu Davud, Hakim, İbni İbban, Ahmet, İbn Bişeybe, Şeybe, Tayalisi, Nesai, Tirmizi, İbni Mace, Taberani ve Beyhaki rivayet etmişler. Elbani, İrval ve Galil de tahric etmiştir. Süt emme çağında ölen çocuk... 483'ün oğlu rivayet Berabin Azip Radyalant'ta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in oğlu İbrahim 16 aylıkken vefat etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onu baki'yi de defnedin. Muhakkak ki o süt emiyordu. Süt emmesini cennette tamamlayacaktır. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ee, Ahmet Abdurrezzak Ebu Yala Beyhaki Sünende ve Eddelail'de rivayet Elbani sayhada etmiştir. Elbani da tercih etmiştir. Tek kabre birden fazla ölü defnedilmesi. 484 nolu rivayet. Hişam bin Amir radıyalandı'dan, babam Uhud günü öldürülmüştü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kabir kazın, geniş yapın ve güzelce yapın. Bir kabre ikişer ve üçer kişi defnedin. En çok Kur'an bileni öne alın. Babam da üç kişiden biri olarak defnedildi ve o üç kişinin en fazla Kur'an bileni olduğu için öne alındı. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Taberani Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Abdurrazak İbni Ebi Ebu Yala, Said Bin Mansur, İbnazm el-Muhallada, i̇bn Şebbet, Tarihul Medine'de, Ebu Naim Marife'de ve Hilyetül Evliya'da, Fesevi Marife'de, Taberi Tehzibül Asar'da, Beyhaki, Sünen'de rivayet etmiştir. Elban Ahkamül Cenazede, Mukbil Bin Hadi, Ehadisül Mu'illede e, tercih etmiştir. Ebu Hatin, Hümeyt bin Hilal'in Hişam bin Amir Radyalant'tan işitmediğini iddia etmiştir. Nitekim Hümeyt, bunu bir defasında Bukhara-Müslim ricalinden olan Sa'd bin Hişam yoluyla, bir defasında da Müslim ricalinden olan Ebu Tehma yoluyla rivayet etmiştir. Zikredilen illet sıhhati yaralayıcı bir illet değildir. Zira Sa'd bin Hişam da Ebu Tehma da Sika ravilerdir. Üstelik burada esas aldığım Taberani rivayetinde Hümeyt bin Hilal, Ahbarani Hişam bin Amir diyerek işitmesi sigasını ispat etmektedir. Bu da gösteriyor ki Hümeyt bin Hilal bu hadisi Hişam Radyalant'ten hem bizzat işitmiş hem de Sad bin Hişam ile Ebu Tehma'dan işiterek rivayet etmiştir. Cenazayı kabre yerleştirme 485 nolu rivayet. Yezid bin el Asam rahimullah dedi ki, Halam Meymune radiyallahu anh'a vefat ettiği zaman Rida'mı aldım ve onun kabrine serdim. İbn Abbas radiyallahu onu aldı ve attı. Bu eser Bukhar ve Müslim'in şartına göredir. Bu eser Müslim'in şartına göredir estağfurullah. Müsedded bin Müsnedinden nakleden İbn Acar metal Bu sayr itaf i̇taf maarede. 486 nol rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazeye katıldı zaman ölü kabre konmadıkça veya defnedilmedikçe burada Rabi Ebu Muaviye tereddüt etti oturmazdı yani ayakta beklerdi bu da gösteriyor ki az önce okuduğumuz Ebu Said el-Kudri'nin işte Mervan'ın top tutup kaldırması bunu Ebu Hureyre de biliyor demesi bunu Ebu Hureyre rivayet ediyor burada Ebu Hilal el-Askeri Musned-ı Ebi Hureyre i̇bn İbn İbban, Hakim ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Bukhane'in şartına göredir. Defin esnasında söylenecek şeyler 487'in o rivayet i̇bn Ömer radiyalanmadan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölülerinizi kabe koyduğunuz zaman Allah'ın adıyla ve Resulullah'ın sünneti üzere deyin. Bu hadis Bukhariya Müslüm'ün şartlarına göredir. Nesai Amel-i ile de i̇bn İbn İbban hakim, Ziyav-i de Carut, Ahmet, i̇bn bir şey Şeybe, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Yala, Bezzar, Taberani, Etduada, El Muhallisiyatta, e, Beyhak-i Süneni'de rivayet etmiştir. Elban-i i̇rval Galil'de tarih etmiştir. Definden sonra... Cenaze namazı kılmak. 488 nol rivayet İbn Abbas radiyalanmadan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazeye namaz kılındıktan sonra kabri üzerine cenaze namazı kıldı. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i Şarki, Müsned-ü etmiştir. 489 nol rivayet Yezid bin Sabit radiyalanmadan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber çıkmıştık. Baki kabristanından geçerken yeni bir kabir gördü ve onu sordu. Dediler ki Falanca kadının kabridir. Böylece onu tarif ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana haber veremez miydiniz buyurdu. Dediler ki senin oruç olduğunu söylendi ve seni rahatsız etmek istemedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Böyle yapmayın. Sizden kimin bir ölüsü olursa ben aranızda olduğum sürece bana mutlaka haber verin. Zira benim onun üzerine namaz kılmam kendisine bir rahmet olur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabre geldi. Biz de arkasında cenaze namazını kıldık. O kadının üzerine dört tekbir aldı. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn İbi Şeybe Müsned'inde ve Musannef'inde İbn İbban Hakim, Ahmed Nesai, İbn Mace, Taberani, Ebu Ya'la, İbn Ebi Has'ın Elahat ve Mezanide Buhaki sünni rivayetler Elbani Rival taric etmiştir. Cenaze evinde toplanmak ve cenazede yemek dağıtmak cahiliye işlerindendir. 490 no'lu rivayet. Cerir bin Abdullah el-Beceli, bizler ölünün ailesinin yanında toplanmayı ve definden sonra yemek yapılmasını niyahadan, yani ağıttan sayardık. Bu hadis, Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Definden sonra ziyadesi Ahmet'in rivayetindedir. Bunu İbn-i Mace Ahmet Taberani rivayet etmiştir. Elbani Ahkamül Cenayiz'de tarcih etmiştir. 491 rivayet, Talha bin Musarrif Rahimullah dedi ki, Cerir Radyalan Ömer'in yanına gelince yanına gelince, sizin o tarafta ölü için ağıt yapılıyor mu dedi. Cerir Radyalan hayır dedi. Ömer Radyalan peki kadınlar ölü için sizin orada toplanıp yemek yapmıyorlar mı dedi. Cerir Radyalan evet dedi. Ömer Radyalan dedi ki işte niyaha, ağıt yakma budur. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i Ebi Şeybe rivayet etmiştir. Ölünün kemiğini kırmak diriyken kırmak gibidir. 492 Nual rivayet Ayşe anha'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölünün kemini kırmak, diriyken kırmak gibidir. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Abdullah bin Web Muatta'da, Bukhari tarihinde İsa bin Rahuye İbnül i el-Mitteqa'da, Ahmet ibn-i İbban, Ebu Davud, İbn-i Mace, Darik İbn Abdurrezzak, Bezzar, Muşküllü Asar'da, Tahavi, Hilyetül Evliyada, Ebu Naim, Muhallada, i̇bn Azm Azim, Fevayidinde Tarihinde Hatip ve İbn-i Sakir, Süneninde Beyhakir rivayet etmişler. Elban-i i̇rval Galil'de Muhbil bin Hadi, Sayül-i Müsned'de etmişlerdir. Kabirleri bayram yeri edinmenin yasaklanması 493 no olur rivayet. Ebu Reyl anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evlerinizi kabirler haline getirmeyin. Benim kabrimi de bayram yeri edinmeyin. Bana salat edin. Zira nerede olsanız salatınız bana tebliğ edilir. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebu yübün i̇bn Asakir, İtafuz Zahir'de, Ebu Davud, Ahmet, Taberani, Evsattan, Ebu Naim Hilye'de, Beyhak-ı rivayet etmiştir. Elban-ı Ahkamül Cenayiz'de tarcih etmiştir. Kabirlerin düzlenmesi sünnettir. 494 nol rivayet. Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh, dedi ki, Kabirleri düzlemek sünnettendir. Yahudiler ve Hristiyanlar yükseltirler. Siz onlara benzemeyin. Bu hadis müslimin şartına göredir. Taberani rivayet etmiştir. Elbani ahkamül cenayizde tahric etmiştir. Evet. Böylece Zebercat kitabının birinci cildi tamamlandı. Subhanıkallahu ve hamdik ve eşhade en ilahe illa en tevahduke la şerikelek ve estağfurke ve